Oman yutuğunu Allah ve Ressulü Hakkında, Fakat Fazla اما بعد. Fakat aslında Hadi Hadi Muhammedin, Sallallahu Aleyhi ve Sallam. Ve Şerl Emir Muhtesatı Ha. Ve Kullu Muhtesatı İddia. Ve Kullu İddia Zalala. Ve Kullu Zalala. Rahimahullah'ın hadis derleme kitabı olan Riyazu Salihin, salihlerin bahçesi adlı bu pek kıymetli Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın ve ondan önce Allahu Teala'nın kelamının zikredildiği bu kitabı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu Riyazu Salihin adlı Derslerimiz bir seneye yakın zaman diliminden beri devam etmekte. Birçok arkadaşlar, birçok kardeşle oturduğumuz, konuştuğumuz zaman ve <gülüyor> öncelikle kendi nefsinde bu hadisleri okuduğumuz zaman, bu hadisleri anlamaya çalıştığımız zaman bir nur görüyoruz. Zira Seleften birçok imamdan, alimden de rivayet olduğu üzere, onlar diyorlar ki sünnet nurdur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözleri nurdur. Ne demek nur? Yani insanların kalbini, insanların dinini, insanların dünyasını, ahiretini ne yapar? <gülüyor> Aydınlatır. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden bir tanesi de cevami'ül kelim. Az söz söyleyerek çok manalar ifade eder. Hadislerde bunları hep görüyoruz, değil mi arkadaşlar? Ve bu hadislerden uzak olmamamız lazım. Yani hadis okumalarına, kendi aramızda hadis mudaresine, mudaresine, müzakeresine devam etmemiz lazım. Çünkü Nebi Aleyhisselat Vesselam bütün insanlığa ve cinlere ahir zamana kadar gönderilmiş ve onun sözleri günümüze de nur olmaya devam etmekte. Bugünkü konumuz babu hakkil cari ve vasiyeti be komşu hakları ve bu konuyla alakalı da tavsiyeler. allah Allahu Teala buyuruyor ki Nisa Suresi 36. ayette "Ve abdullah" Allah'a ibadet edin. Aleyküm selam Allahu aleyküm <gülüyor> ve rahmetu. Ve ibdulillah. Allah'a ibadet edin şey ve la tüşriku bihi şey'a. Aleyküm selam ve Allahu aleyküm ve rahmetu. Hoş geldiniz, Merhaba. <gülüyor> Allah'a ibadet edin ve la tüşriku bihi şey'a. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani ibadetle birlikte dikkat edilmesi gereken ve kaçınılması gereken, korkulması gereken bir husus, önemli bir husus şirk. Ve bil vâlideyn ihsâna. Anne babaya da ne yapın? İyilikte bulunun. İhsanda bulunun. Zaten bu baptan sonra İmam-ı Nevevi rahimehullah bizlere Anne babaya bir iyilik ve silâ-i rahim başlığını zikredecek o bahisle konuyu alacağız. Ama dikkatimizi çekmemiz gereken husus bu ayeti kerimde Allahu Teala kendisine ibadet edilmeyi zikrediyor. Ondan ona ortak edinilmeyi edinmeyi sakındırıyor ve hemen akabinde anne babaya ihsanda bulunmayı, iyilikte bulunmayı zikrediyor. Yani anne babaya iyilikte bulunmanın önemi diğer birçok delillerde var olmasına rağmen bu ayette de bir daha daha ortaya çıkıyor ki Allah'a ortak yasak yasakladıktan sonra Allah ne yapıyor bizlere? Onlara iyilik yapmayı emrediyor. Ve bizil kurba vel yetama vel mesakini vel mesakini vel cari zil kurba vel caril sahibi bil cembi Allah Teala ayetin devamında akrabalara, yakınlara iyilik etmeyi, ihsanda bulunmayı yetimlere iyilikte bulunmayı, miskinler, zavallı, düşkünlere iyilikte bulunmayı emrediyor. Sonra bu ayet-i kerimede Allah Teala bizlere komşuyu da sayıyor arkadaşlar. Vel cari zil akraba, yakın olan akrabamız olan komşular yani kimi komşu vardır ki hem akrabandır hem müslümandır hem komşundur senin üzerinde 3 tane hakkı vardır kimi komşuların vardır ki müslümandır ve komşundur 2 hakkı vardır kimileri de sadece komşuluktan ibarettir müslüman değildir o zaman senin üzerinde bir komşuluk hakkı vardır vel <gülüyor> caril <gülüyor> <Gülüyor> junubi aleyküm selamu ve bebekadım yakının olmayan Komşudan bahsediyor allah Teala. Bunların hepsine iyilikte bulun diyor. Güzel muamele et. Yani dikkat edebiliyor musunuz arkadaşlar? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bundan 1400 sene evvel o topluma komşuluk haklarından bahsediyor. Komşuluk haklarını öğretiyor. Bugün bile insanların zaruretle ihtiyacı olduğu önemli hususlardan konulardan bir tanesi. Komşuluk hakları. Ayetin devamında ubenis sebili ve ma malakat sahip olduğunuz mulki yemin olan köleleriniz ve ibnu sebil yolda kalmışlara ne yapın iyilik edin iyilikte bulunun. Hemen konuyla alakalı ilk hadise geçelim. Ali bin Nu'man ve Aişe radıyallahu anhum Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mâ zâle Cibrilu yusînü gilcâri hattâ zanantu ennehu seyugarrifuhu muttefakun aleyhi. Âişe ve ibn-i Amar radıyallahu anhum diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Cibril komşuluk haklarıyla ilgili komşuluk haklarıyla alakalı o kadar çok Emirde, vasiyette, nasihatte bulundu ki, diyor Aleyhisselatü Vesselam, Hatta zanantû ennehu seyverrithuhu, öyle bir şey anladım ki Cibril'den, Sanki komşu mirasçı kılınacak. Yani bu kadar yakın. Hak, hukuklar bu kadar önde. Ama şimdi gelin, görün yaşamış olduğumuz modern çağ. 20 kişilik, 20 dairelik, 30 dairelik binalarda yaşayan, birbirlerini tanımayan ve yıllarca, onlarca yıl aynı mekanı paylaşan, sabah aynı anda işine giden, akşam aynı anda işinden evine dönen, asansöre hep beraber binen, birbirine o kadar yakın ve birbirine bir o kadar da uzak olan insanların topluluğunu görüyorsunuz değil mi? Yani bu insanlar gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve allah Teala'nın bu konudaki emir ve tavsiyelerini bilselerdi ne yaparlardı? Herkes birbirinin ahvalini soruşturur, komşuluk haklarını bilir, halini hatırını sorar, ziyarette bulunurdu tebliğ eder, davet eder, nasihatte bulunur. Değil mi? Ama şimdi öyle bir hale gelmişiz, öyle bir yaşantı içindeyiz ki insanlar artık dertlerini, sıkıntılarını beraber yaşadıkları kedilere köpekleri anlatır olmuşlar. Onlarla beraber aynı odayı, aynı binayı, aynı daireyi paylaşır olmuşlar. İkinci hadis Ebu Zer radıyallahu anhu diyor ki, Kale, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ebu Zer, diyor ey Ebu Zer, اِذَا تَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْفِرْ مَا Yemek pişirdiğin zaman, sulu bir yemek, pişirdiğin zaman o yemeğin diyor, suyunu ne yap? Çokça şey yap. Yani yemeği bolca yap. Şimdi insanlar genelde nasıl yemek yapıyorlar? Aile 3 kişiyse 3 kişilik, 4 kişiyse 4 kişilik. Eskiden böyle değildi. Ben yani Öyle bazı aileler idrak ettim ki insanlar o ailede öyle aileler gördüm ki yemek pişirirlerken normal aile efradı 4 kişi ise onlar 7-8 kişilik yemek pişirirlerdi. Bugün sorduğumda işte eve gelecek misafirler olacağından, olabileceğinden ve komşu hakları olacağından bahsettiler. Çok şaşırmıştım o zaman. Ama şimdi insanlar yani komşusuyla diyalog olsun komşusuna pişirmiş olduğu yemeği göndermek olsun. Bunlar artık böyle yani utanılır. Garip karşılanır karşılanır şeylerden olmuş. Herhalde bizim gibi dinini yaşamaya çalışan Allah Teala'nın emirlerini, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yaşamaya çalışan insanların komşularıyla olan diyalogu, ilişkisi çok çok iyi olması lazım. Çünkü hepimizin birer davet misyonu var. Yani adamı sen sabahleyin gördüğün zaman asansörde, apartmanda işine giderken, onun sana selam vermesini, onun sana hal hatır sormasını bekleme. Çünkü, onun sana verebileceği, sana katabileceği bir şey yok. Ama senin, onu davet edebileceğin, ona nasihat edebileceğin, onun içinde bulunmuş olduğu hüsrandan, hatadan, Eksiklikten, zafiyetten aydınlığa, hidayete, doğru yola çağırabileceğin çok nedenlerin var. Sebeplerin çok. Bazen yani insanda şu duygular olabiliyor. Ya işte niye selam vermiyorlar? Niye konuşmuyorlar? Hayır sen elinden geldiği kadar ne yap? vesileler ara. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Zerah dediği gibi diyor ki Yemek pişirdiğin zaman yemeğin suyunu ne yap? Fazla yap. Fazla yap. Ve te'ahed ciranek. Ve komşularına giderek ne yap? Onları kontrol et. Onları sor. Onlara ilişkini devam ettir. Sürekli kıl. Bu hadisi i̇mam Müslim rivayet ediyor. Bir rivayette ki bu rivayet İmam Ahmed'in müsnedinde diyor ki Ebu Zergıfari radıyallahu anh kalb İnne halili sallallahu aleyhi ve sellem evsani. Diyor ki ya bu halilim, dostum, canım, sevgilim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle vasiyet etti diyor. Öğüt verdi diyor. İzâ tabakta marakan fe ekfir Yemek pişirdiğin zaman onun suyunu bol yap. Fummanzur ehle beytin min cîranik fe minha bi bima'ruf. Yakın komşularından etrafındaki insanlardan bak ve onlara bir pısım, bir kısım bir pay gönder. Onlara da edir. 3. hadis Ebu Hurayra radıyallahu anh Annen-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Kal Vallahi la yu'min, vallahu la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu. Üç defa diyor sallam. Allah'a yemin olsun ki bu kimse iman etmiş olamaz. Bu kimse iman etmiş olamaz. Bu kimse iman etmiş olamaz. Kıyle men ya Resulallah. Sahabeler tabi soruyorlar yani. Hakkında böyle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın üç defa tekrarla üzerinde durup söylediği kimse kim olabilir yani. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ellezî la yı'menu caruhu bevâikahu muttefakun aleyh. Komşularının Kendisinin çerrinden emin olmadığı kimsedir o. Yani komşularına hani Türkiye'de diyoruz ya yaka silk Şerli, hırlı gürlü olan insan diyor. Yani insan ne yapacak? Biraz tahammül sahibi olacak. Karşısındakine karşı. Hele bu komşuluk hakları olunca bu daha da öne çıkacak. Şimdi insanlar o kadar sabırsız, o kadar aceleci davranır olmuşlar ki da adam hatayı yapmadan ne yapıyorlar? Uyarmaya çalışıyorlar. Halbuki hoşgörülü olmak bu konuda evlâ. Müslümin rivayetinde ise diyor ki aleyhissalatü vesselam La yedhulul cennete Men la yəmanu jaruhu bəvaiqah. Komşusunun şerrinden güvende olmadığı kimse cennete giremez. Yani cennete girememekle bir tehdit olunuyor. Komşuluk haklarına riayet etmeyen, komşularına zulmeden, komşularına yakasırken ziktiren Onları rahatsız eden insanın karşı karşıya kaldığı tehdit bu. Cennete girememek. Dördüncü hadis yine Ebu Hurayra radıyallahu anh hadisi. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya nisa el muslimat. Kadınlara tavsiye ediyor aleyhissalatü vesselam. Ey Müslümanların hanımları. Ey Müslümanların kadınları. Görüyorsunuz aleyhissalatü vesselam böyle terbiye ediyordu aşhabına. Ey Abu Zer, diyor, yemeğini pişirdiğin zaman fazla pişir. Kadınlara sesleniyor. Ey Müslümanların kadınları. La tahqiran najaratu li jaratiha, ijaratiha ve lev firsana shaatin. Sizden birisi diyor, komşusuna vereceği yahut komşusundan gelecek olan. Şimdi bu da ilk anlaşılması gereken bana komşusuna vereceği. Bir hediyeyi bir yemeği ne yapmasın küçümsemesin velev ki bu bir koyunun bir hayvanın yani eti yenen koyunun ayağı olsa bile diyor ayak hayvanın koyunun hemen hemen en değersiz yeridir değil mi yani bugün derisini yüzdüğün böyle bir ayağı götürüp versen ne der komşular? Yahu der adama bak bize nasıl et göndermiş? Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ey Müslüman kadınlar ne yapmayın? Küçümsemeyin. yani Birbirinize hediyeleşin. Birbirinize şeyler gönderin. Çünkü bu nedir? sevgi ve muhabbetin artması için bir vesiledir. Değil mi? İnsanların hediyeleşmesi. Ama batıyı taklit ettik. Şimdi ne yapıyor? İnsanlar birbirine hediye vermek için özel günleri bekliyorlar. Hatta öyle denk geliyor ki, aynı günde doğum haftasını da kutluyorlar onlar. Ondan sevgililer gününü de kutluyorlar. İşte ne bileyim bilmem ne günlerini de kutluyorlar. Anneler gününü de kutluyorlar. Babalar gününü de kutluyorlar. Yakında şimdi belki sene içine de sokacaklar. Komşular günü. Değil mi? Belki böyle bir şey de çıkabilir yani. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunun bizlere ölçüsünü ne yapmış? Öğretmiş. Yani. Bundan 1400 sene evvel. Şimdi öyle aileler görüyorsun ki annesiyle altlı üstlü oturuyor. Babasıyla altlı üstlü oturuyor. Akrabalarıyla altlı üstlü oturuyor. Yani hem akrabalık bağı var. Hem komşuluk bağı var. Hem Müslüman olarak bir bağ var. Üç taraftan güçlü bir kuvvetli bağ var. Ama birbirleriyle konuşmuyorlar. Bakıyorsun ki önce o, onun apartmana girmesini bekliyor. Sonra diyor ben gireyim. Yani Yüz yüze gelmeyelim. Apartmanda karşılaşmayalım. Haline gelmiş insanlar. Nasihat etmek lazım. Öğüt vermek lazım. 5. hadisine Ebu Hurayra radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal La yumna' jaron jarahu an yagriz fi cidarihi. Diyor ki bir kimse komşusunun du, kendi duvarına bir ağaç çakmasına mani olmasın. Yani komşunun geldiği ihtiyacı var. Senin duvarına böyle zarar vermeyecek bir şekilde senin duvarına böyle bir şey yaslamasına, bir tahta koymasına engel olmayın diyor. Aleyhissalatu vesselam sen yani esnek olun. Sen o insanın yüzüne bakacaksın. O insanla aynı mekanı paylaşıyorsun. Sonra <gülüyor> diyor ki Abu radıyallahu anh. İlim mahli diyor ki Mervan bin Hakam zamanında Abu Hurayra biliyorsunuz Medine'ye emirdi. Validi Medine valisi. Abu Hurayra diyor ki mali arakum anha mu'ridin. Kendi döneminden bahsediyor diyor ki ey insanlar bu hadisten yüz çevirdiğinizi görüyorum. Birbirinize karşı komşuluk haklarını yerine getirmediğinizi görüyorum. Yüz çevirmiş haldesiniz. Vellahi le ermiyenne biha beyni ektâfikum. İster kabul edin, ister kabul etmeyin diyor. Ben diyor bu sünneti ne yapacağım? Sizin aranızda uygulayacağım ve uygulatacağım. Diyerek böyle bir hüküm veriyor. Yani Peygamberin sünneti Gördüğünüz zaman baktığınız zaman şunu da buluyorsunuz. O toplumun neyi var arkadaşlar? Günlük hayatının düzeni var. Yani komşundan birisi gelip senin duvarına bir şey koymak istediği zaman ona ne yapacaksın? İzin vereceksin. Bu hadiste muttefakun aleyh olan hadislerden. Yine Ebu Hurayra radiyallahu anh rivayeteli hadisi. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله ve ahiret gününe iman eden bir kimse ne yapmasın diyor? "Fela يؤذي jarehu." Komşusuna eziyet etmesin. Komşusunu üzmesin. Sabırlı olsun. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي فَلْيُكْرِمْ ظَيْفَهُ Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kim de Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ne yapsın? فَلْيَقُلْ hayran اَوْ لِيَسْكُتُ Ya hayır konuşsun ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler... Ya hayır konuşsun ya da sussun. Yani dile sahip olmak o kadar kolay bir şey değil arkadaşlar. İnsanın diline sahip olması, dilini tedip etmesi, susması, samt halinde bulunması o kadar kolay değil. oğlu asıl baktığın zaman gevezeli sever, boş konuşmayı sever. Değil mi? Hele hele dinden, diyanetten Allah'ın Resulü'nün hadislerinden, sünnetinden uzak olanlara baktığınız zaman şöyle o kadar böyle anlamsız ve boş konuştuklarını görüyorsunuz ki diyorsunuz Allah Allah yani bu insanlar bütün hayatlarını böyle mi yaşıyorlar? Yani otobüste falan giderken bazen denk geliyorsun. 3-5 tane gencin, 3-5 tane insanın 3-5 tane vatandaşın bir araya gelip neler konuştuğunu görüyorsun. Yani hem dünyalarını ıslah edecek, hem dünyalarını düzeltecek, hem ahiretlerinde onlara mutluluk vesilesi olacak şeylerden bahsetmediklerini görüyoruz. Ne birbirlerine namazı hatırlattıklarını, ne namaz orucu hatırlattıklarını, varları yokları ya gidilecek bir sinema, ya binilecek bir araba, ya yenilecek bir yemek, ya spor, futbol, Buna benzer şeyler. Yani mantıken de aklen de bunların onlara ne fayda vereceğini sorduğunuz zaman hiç faydası yok yani. Adam onun maçıyla, bunun golüyle, onun transferiyle uğraşıyor. Geçen adamların falancanın, işte antrenörün maaşıyla ilgili konuştuklarına şahit oldum. Sanki fabrikatörler de işçilerine maaş veriyor gibi hararetli tartışıyorlar. O diyor bu diyor bu kadar hak etmiyor. O diyor yok canım hak ediyor. O diyor bundan önceki şu kadar alıyordu. O diyor bundan bir önceki de şu kadar alıyordu aslında filan. Bir 10 dakika böyle birbirleri hararetli bir şekilde konuştular maalesef. Ama Allah Resulü aleyhisselam diyor ki ahiret Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ne yapsın? Ya hayır söylesin ya da sus. Estağfirullah'tır. Subhanallah. La ilahe da. Ya işte ben namazda şöyle bir şey yaptım. Bunun hükmü nedir? Ya bu sene biz işte zekat vermedik. Biraz geciktik. Verebilir miyiz? Yani insanlar dini merkezi düşündükleri zaman soracakları çok şey var aslında. Öğrenecekleri çok şey var. Ama şeytan bırakmıyor ki. Öyle değil mi? Söyle bakın etrafınıza. Laf kalabalığından başka hiçbir şey yok. Yazık günah. 7. hadis An Ebi Şuraih el-Huzayî radıyallahu anhu an en sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men kâne yu'minu billâhi ve'l-yevmil âhir ilâ cârihi. Bu hadiste de demin kendisi biraz daha farklı olarak Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna ne yapsın diyor? İhsanda bulunsun, iyilikte bulunsun. Tabii bunun belli bir ölçüsü yok arkadaşlar. Yani örf neyi gerekli kılıyorsa örfen onu yapacaksın. Yani yolda gördüğün zaman selam vermekten, hal hatı sormaktan tut. Akşam evine gidip oturmaya, çay içmeye gitmekten gitmeye kadar. Bayramlarda filan veyahut da yani hediyeler takdim e etmeye kadar. Hastalandığı zaman ziyaret etmeye kadar birçok şey yapabilirsin. Bunların hepsi ihsan babından sayılır. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُوا بِاللّٰي وَلْيَوْمِ akhir فَلْ يُؤْمِنُوا ضَيْفَهُ Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, edersen ne yapsın? Misafirine ikram etsin. Ama, şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, bakıyorum adamın evine misafir gelmiyor ya. aylar olmuş, yıllar olmuş, kapısını çalan yok. Veyahut da kendisi gitmemiş. aylar olmuş, yıllar olmuş. Birisinin evine misafir olarak gitmemiş. Evinde yatılı insan kaldı mı, şu birkaç sene içinde, Yok diyor ya vallahi diyor 5-10 senedir hocam evimizde misafiri ağırlamıyoruz. Yemeğe geldim yok. Fakir geldim yok. Gariban geldim yok. İşte niye ya geldiği zaman işte evimiz dar, bahane çok değil mi? Eşyamız yok. Ve işte kimileri diyor ya kardeşim otele gitsin. Böyle diyenler de duydum ben yani. yani köyden akrabası Geldiği zaman onun hakkında otele gitsin diyen insan duydum ben. Bu yani. hale gelmiş insanlar maalesef. Çünkü gerçekten herkes, bu faziletli, erdemli bir amel, davranış. Allah Resulü Aleyhisselatü da bunun için tavsiye etmiş. Onun için herkesin yapabileceği bir şey değil bu arkadaşlar. Yani. Olgun insanlar, manevi olgunluğu, imani olgunluğu olan insanların bu hususlara dikkat ettiğini görürsün. Sana illa evinde yemek ettirmeye çalışır adam. Sana seni illa misafir etmeye çalışır. Seni ağırlamaya çalışır. Ve men kana yu'minu billahi ve'l-yeumi'l-ahir felyekul hayran evle yeskut. Bu da demin kendisinin aynı lafza kim Allah'a ve ahirette iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Ravahu Müslim bi hada'l-lafz. Bu hadiste İmam Müslim yapmıştır rivayet etmiş. Yani bir keresinde bundan 3-4 işte sene önce tramvaya bineceğiz Kalataköp Kalata Büsü'nden. O, o günde iki takımın maçı varmış. Şeyde, Beşiktaş'ta. Saat de geç yani. 11.30-12.20. Şey. Normalde de tramvayın bomboş olacağı bir saat. Tramvaya gittik bekliyoruz. Birden taraftar Geldi, bir geldi ruhu. Kulabak bir şekilde. Şimdi bir de maçtan yeni çıkmışlar. Ve istedikleri bir sonuç alınmamış. Şimdi o adamların yüzlerine bakıyorum, konuşuluğu şeylere bakıyorum. Diyorum bunlar herhalde tiyatro yapıyorlar yani. O kadar yani konuştukları şey o kadar saçma ki. Ama dışarı izhar ettikleri üzüntü, hüzün, keder, saçmaşlarını yırtıyorlar. Üşüyorlar böyle yani stres hani. Bir insanın mesela diyelim Dünyevi olarak da böyle. Bir yerden para geleceği bekler, vardır ticari olarak da. Ona bağlı olarak da bir yere ödeme yapacaktır mesela. Saniyelik bir anda haber gelir denir ki ya işte alacak para gelmedi mesela. O insan üzülür değil mi? Mantıklı yani üzülmesi. Yahu başına mı bir musibet gelmiştir. Doktora gider, doktor der ki ona işte senin filmlerin sonuçların iyi çıkmadı, sen kansersin. Orada da sarsıldığını görürsün mesela. Yani bunlar anlaşılabilir şeyler. Değil mi? İnanın o gördüğüm insanların her birinin suratına bakıyorum. Yani ne üzüldüklerini bilmesem diyeceğim ki ya düzen yani kanser olmuş ya annesini kaybetmiş ya babasını kaybetmiş ya iflas etmiş. Halbuki orada Elin futbolcusu 90'da golü kaçırmış, o penaltıyı atamamış, bu kırmızı kart görmüş ve bunlar o kadar üzülüyorlar. O halde gidecekler ki böyle yorumlar birbirler arasındaki böyle tartışmalar. Ondan sonra o gevez üzerine eğilecekler. Tabii Tabi ne namaz var. Yatsın namazı. Ne sabah namazı. Bir de namaz kılıp da bu işlerin peşinden koşan insanlar var. Adam yahu diyor hocam diyor bu hafta diyor milli maça gideceğiz. Ya senin ne işin var? Yani o Allah hidayet eylesin. Zaman israfı arkadaşlar. İnsanların, Aleyhisselatü Vesselam'ın iki nimet vardır ki insanların çoğu o iki şeyden gafildir. Yani vaktini ve sıhhati konusunda insanlar gafildir. Ne zaman sıhhatini kaybeder doktora gider o der. Ne yaptık? Ya da vakit geçmiştir. Ömür bitmiştir. Ondan sonra anlamıştır. Dikkat etmek lazım. Gençlik yılları arkadaşlar ibadetin en güzel olduğu yıllar. Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği, gençleri müjdelediği birçok hadis var. Yedi kısım insandan bahsediyor. Ahirette hiçbir gölgenin olmadığı gün gölgelenilecek olan insanlar. Bunlardan bir tanesi de kim? Gençken Allah'a ibadet üzerine yetişen vaktini o şekilde doldurup yaşayan insanlar. Dikkat etmek lazım yani. Gençlik önemli. Sekizinci hadisimiz Aişe radıyallahu anhuma قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ لِي جَارَيْنِ Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hanım Aişe. Ey Allah Resulü benim iki tane hanımım var. Komşum var. Pardon. فَاِلَا اَيِّهِمَا اُهْد۪ي Hangisine hediye vereyim. Hediyeleşeyim. Kale ila akrabihimâ minke bâben. Sana kapı olarak yakınlık olarak en yakın olanla. Ya şimdi bir apartmanda oturuyorsun. Apartmanda katında insanlar var. Bunlar tabi diğer kattakilere göre daha evla. Çünkü bunların her gün yüzüne bakacaksın. Bunlarla her gün görüşeceksin belki. Onun için yani buradaki komşuların yakın kapıları senin dairene bakan komşunun Peygamberimizin de deyimiyle Diğerlerinden nazaran hakkı biraz daha fazla. Hakkı hukuku biraz daha fazla. Ravahül Bukhari. Dokuzuncu hadis. Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhüme kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrul ashabi indallahi. Hayruhum lisahibihî. Allah katında diyor, arkadaşların, dostların en iyisi kimdir? Yani arkadaşlar arasında, Allah katında, Allah'ın nezdinde, birbirleriyle arkadaş olan insanlara bakıldığında bunların en hayırlısı kimdir? Diyor ki, Hayruhum li sahibihi. Arkadaşına en hayırlı olan. Tabi bu hayırlılık, aynı zamanda ve en önde gelen hayırlık, dini yönden yani. Kardeşini, arkadaşını, dostunu harama götüren değil. Hayra götüren. Tutup elinden çekip hayra davet eden onun için en hayırlısıdır. Tabi bazı insanlar hoşlanmayabilir. Ya işte bu ya bu İlyas Hoca yine geldi bizi. Yine namaza çağırıyor. ya işte yine bize şimdi diyecek namaz kılıyor musunuz? Ya pazartesi, perşembe oruç tutsak iyi olur. Bırak bizi de biz yani kendi havamızda yaşayalım, gençliğimizi yaşayalım şöyle, eğlenelim. Deminden bahsettik yani. <gülüyor> Halbuki kardeşine tavsiyede bulunan namaz kılmasını, yani bir insan bir insan neden namaz kılmasını istesin ki, değil mi? Yani namaz kılmaya davet eden insanın davetçinin ne çıkarı olabilir ki bu adamın namaz kılmasından, oruç tutmasından, aç kalmasından? haramlardan uzak durmasından ne gibi bir beklentisi olabilir? Hiç beklentisi olmaz. Ancak Allah'ın rızası hariç. Ama diğer dünya lık düşünen kimseler bakarsın ki seni hep başka yerlere çağırmıştır. O anlık ya kendi çıkarları için ya da senin ayağını kaydırmak için anlık bir zevk için. Onun için yani insan şöyle bir düşünmeli. Yıllar böyle takvim yaprağı gibi hızlı bir şekilde akıp Geliyor, gidiyor, geçiyor. Şöyle bir silkelendiği zaman insan diyorsun ki ya bu kadar olmuş mu? 7 sene geçmiş, 8 sene geçmiş, 10 sene geçmiş. Demek ki yani bu işin ötesinde bir hüsran var yahut bir kurtuluş var. Ve sen biliyorsun ki gittiğin yol ya hüsran yolu ya kurtuluş yolu. Yani aranızdan herkes şöyle bir kafasını iki elinin arasına alsın bir düşünsün yani. 10 sene önce ben neredeydim? Ya ben 10 senedir ne yapıyorum? 10 sene önceki şöyle bir bir hatıranızı, bir yaşadığınız olayı şöyle göz önüne koyun. Bir düşünün. Göreceksiniz ki ne çabuk geçmiş 10 sene. Diyorsun ya Allah Allah daha ben geçen orada çıraktım ya geçen. Yeni gelmiştim İstanbul'a. 10 sene bir geçmiş aradan. Üf. Şöyle arkana dönüp baktığında bir bakıyorsun ki salih ameller yok. İbadet yok. Hak hukuk yok. Allah'ın hakkı hukuk yok. Yani demek 10 sene senin hazinene ne yapıldı, ne olarak yazıldı? Hüsran. 10 yani senelik zaman zarfında sen ne yapmışsın? Açık vermişsin. Zararlısın. Ama bu açığı, bu eksikliği kapatma fırsatın var mı? Elbette ki var. Tövbe kapısı açık. Ne kadar erken davranırsan, ne kadar erken tövbe edersen o kadar. Senin için hayırlı olur zararı hemen çara çevirebiliriz. Ve hayrul ciranin 'indallahi taala hayruhum carihi. Rivahu Tirmizi. Komşuların da Allah katında en hayırlı olanı kimlerdir? Komşularına en iyi olanlar, en hayırlı olanlardır. O halde arkadaşlar bu hadisler bizlerin Hayatında ne yapması lazım? Değişiklik yapması lazım. Bizleri düzeltmesi lazım. Üzerimizdeki diğer hak ve hukukları bizlere öğretip bunları yerine getirir hale getirmiş olması lazım bizleri bu hadisler. Yani Yoksa bu hadisleri okumanın, bu hadisleri anlamanın ne faydası var ki? Diğer bahse geçelim. Babul, babu, birril valideyn ve sılatil erham. Anne babaya iyilik ve sılay rahim. Akraba ziyareti. Akrabalara sılay yapmak. Tabi ziyaret sılay-ı rahimin bir parçası. Genelde bir sılay-ı rahim dendiği zaman ne anlıyoruz? Ziyaret anlıyoruz değil mi? Akrabaya gidip ziyaret etmek. Sılay-ı rahim sadece akrabayı ziyaret anlamında kullanılmaz. Daha geniş bir manası. var. Yani ona iyilik etmen da rivayette geliyor. İnsanın akrabasına vereceği yardım, sadaka hem sadakadır hem de nedir diyor aleyhissalatü vesselam? sıla Rahim'dir. Hem de sıla Rahim'dir. Sıla-i Rahim'in bir cüz'ü de bir parçası da akrabayı göz gözülttük kontrol etmek ve ziyaretine gitmek. Örfe göre değişir. Yani gidemiyorsan telefon etmek. Mesela bir senede bir gidiyorsun memleketine. Amcan var, teyzen var, dayın var. Onları görmek mümkün olmuyor bir sene içinde. Bayramdan bayram belki. Ama örfen, 15 günde bir araman, ararken de sılayı rahime niyet etmen, senin için büyük bir kazanç. Ama dedi ki öyle bir hayat yaşıyoruz ki şimdi insanlar annesiyle, babasıyla görüşmüyorlar. A ablasıyla, kardeşiyle, abisiyle görüşmüyorlar. Ama <gülüyor> ben öyle aileler biliyorum ki maalesef aynı sofrada yemek yemelerine rağmen her gün birbirleriyle konuşmuyorlar. 10 sene olmuş. Birbirleriyle konuşmuyorlar. 20 sene olmuş. Ya yani çocuk, dedesiyle, babasıyla oturuyor aynı sofraya, kardeşleriyle. Ama konuşmuyor dedesiyle. Abisiyle konuşmuyor. Muallif <gülüyor> Rahimullah bizlere burada Nisa Suresinin az önce kizik olduğumuz ayeti naklettiğine dedi ki, wa Abdullah hawla tu shi'ku bihi وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Anne babaya iyilik yapmayı. Allah Teala ne yaptı? Emret. Diğer ayette, وَتَّقُوا اللّهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ي Akrabalık bağlarını kopartmaktan korktuğunuz ve akrabalık bağlarını kendisi için devam ettirdiğiniz akrabalık bağlarını kendisi için devam ettirdiğiniz Allah'tan korkun. Yani biz niye akrabalık bağlarına devam ettiriyoruz? Niye sıla-i rahimle bulunuyoruz? Allah için. Allah'tan korktuğumuz için. Onlar ki Allah Teala diyor ki "Vellezine yusiluna ma Allahu Allah Teala'nın sıla-i rahim yapmayı emrettikleri kimselere ne yaparlar? sıla rahim yaparlar. Allah Teala. Ölerken diğer ayette o vasaynal insane bi valideyi husna biz insana neyi emrettik anne babasına iyilikte bulunmasını ihsanda bulunmasını güzel davranmasını emrettik şimdi maalesef Avrupa'ya bakıyor insanlar Avrupa'yı örnek alıyorlar Avrupa'da ne anne baba olgusu var değil mi ne çoluk çocuk olgusu var hani duyuyorduk hep Çocuk 16-17 yaşına gelince çocuğu anne baba gönderiyor zaten. Veya çocuk kendisi evden çıkıp gidiyor. Ne o anneyle babayla ilişkisi var. Ne anne babasını arayıp halini hatırını soruyor. Ne anne baba o çocuğu takip ediyor halini hatırını soruyor. Niye? Çünkü böyle bir öğreti, böyle bir emir yok ki dinlerinde. Böyle bir terbiye ahlak yok. Sanki babasıyla arkadaşmış gibi. Anasıyla arkadaşmış gibi. Veyahut da ticari bir ortaklığı varmış gibi çıkarlar üzerine ilişkilerini devam ettiriyor. Annesiyle babasıyla ticari hayatla menfaat kendi şahsına bir faydası yoksa bakıyorsun ki hiç onlardan bahsederken arkadaşından bahseder gibi bahsediyor. Maalesef malese bizim memleketimizde, bizim ülkemizde bakıyorsunuz ki yani Avrupa'ya benzeyecek ya insanların yaşlandığı zaman Huzur evlerine bırakıldığını. Sokaklara terk edildiğini görüyorsunuz yaşlıların. Bu bayramda öyle bir, bir yerde denk geldi. Gördüğümde de çok yani hüzünlendim. Bir huzur evine gidilmiş. O huzur evinde yaşlılarla röportaj program yapılıyor. Oradaki insanlar böyle insanlıktan çıkmış. Zihnen yorulmuşlar. Yaşlı kadınlar, yaşlı amcalar. Çoluklarının, çocuklarının Yıllardan beri kendilerini gelip orada ziyaret etmediklerine üzülüyorlar. Bakabiliyor musunuz arkadaşlar? Ya artık şeyden vazgeçmişler. Yani çoluğumuz, çocuğumuz, çocuğumuz geldi bizi buraya terk etti bıraktı. Bu onları üzünlendirmiyor artık. Üzüldükleri nokta yani bizi geldi buraya bıraktı ama yıllardan beri de ne yapmıyor? Ziyaret etmiyor. Ziyaret etmiyor. Konuşmuyor bizimle diyor annesi babası. Bu duruma insanlar gelmiş maalesef. Ama allah Teala bizlere, anne babamıza ihsanda bulunmamızı, destekte bulunmamızı, hal hatırlarını sormamızı emrediyor. Ve kaza rabbuk e'l-lâ ta'budû Rabbiniz emret, hükmetti. Ancak O'na ibadet etmenizi, yalnızca O'na ibadet etmenizi emret, hükmetti. O bil valideyi anne babaya da iyi davranmanız, iyilikte bulunmanız. <gülüyor> İmme yblugan ne endekel ki bara ikisinden <ahaduhuma> İkisinden birisi yanında, senin yanında yaşlılığa ererse, yaşlanırsa, o <gülüyor> kila ya da ikisi, fala tekul loma uffin. Ne yapma diyor anne babana? Biz Türkçe'de de bu kelime almışız, değil mi? Ne diyoruz? Diyoruz, öf diyoruz. Yani, öf. Öf deme. Arapçası öf. kelimesi tadaccur diyorlar. Ne demek kelimetü tadaccur? Yani kızgınlık ifade eden kelimeler. Yani sen öf diyorsun ama başkası pöf diyor. Yani Kur'an-ı Kerim öf diyor. Ben öf demiyorum. Pöf diyorum. Bir şey olmaz demeyeceksin. Yani, anne baba öf demeyeceksin. Fela tegullahuma uffin ve la tenherhuma. Onları azarlama. Ve kullaha ma kau'lan kereime onlara güzel söz söyle, hoş söz söyle. Vahfitlaha ma janaht zlli min al-rhme onlara rahmet kanatını aç. Ve kul Rabbirhamhuma kema Rabb yaani sığır. Ve hep dua et. Bak Allah taala biz nasıl dua edeceğimizi de öğretiyor. De ki Rabbirhamhuma Rabbim Onlara ne yap? Anne babama merhamet et. Rahmet et. Yani düşünsene. Çekilen meşakkati bir düşünün. Kema rabbe yani sagîrâ. Beni küçükken terbiye edip yetiştirip büyüttükleri gibi buna karşılık da sen onlara ne yap? Ey Allah'ım onlara merhamet et. Yani cahil olabilir annem babam. Belki bu dünyanın değişen, gelişen şeylerin ayak uyduramamış olabilirler. Saf insanlar olabilirler ama onlar beni yetiştirirken, onlar beni büyütürken öyle meşakkatli yollardan geçmişler, öyle zorluk çekmişler, öyle çile çekmişler ki sen ay Allah'ım, ey Rabbim onlara ne yap? Merhamet et. Kişi anne babasına hep dua edecek bu şekilde. Çünkü bi sen bileceksin ki, bilmelisin ki yarın öbür sükün sen de onların konumunda olacaksın. Bu konuda şeytana kapı açmamak lazım arkadaşlar. Yani şeytan o kadar ufak şeylerden araya girer ki bakarsın çocuk anne babasına kızmış, anne baba çocuğa kızmış. Sebebine indiğin zaman <gülüyor> olayın ne kadar ufak, olayın ne kadar komik, olayın ne kadar basit olduğunu görürsün. Yani şeytan hele insanların arasına girmemiş olsun. Neler doğuracağını görüyorsunuz. Öyle şeyler duyuyorsunuz, öyle şeyler müşahede ediyorsunuz, görüyorsunuz ki diyorsunuz, tuhanallah, yani bir insan Anne babasıyla, dedesiyle, akrabasıyla, yakın akrabasıyla beraber aynı evi paylaştığı amcasıyla, insanlarla nasıl o hale gelebilir? Çok basit olaylar. Yani niye bana böyle yan baktığından tutun da daha basit şeylere kadar insanların birbirlerine girdiğini görüyorsunuz. Ama Allah-u Teala bizlere anne babamıza, iyilikle davranmamızı, onlara sürekli dua etmemizi emrediyor. Adama diyorsun, en son ne zaman görüştün babanla, annenle? Allah hocam diyor bir sene oldu herhalde. Telefonda ne zaman görüştün? Ya 3-5 ay olmuştur. Böyle de insanlar var. Böyle yaşayan insanlar var. Lokman Suresi'nde ise Allah Teala diyor ki: "Vassaynal insane biwalideyh." Bizler insana anne babasına iyilik yapmayı vasiyet ettik yani. Ona öğüt verdik. İnsana anne babasını hatırlatıyoruz diyor. Amelethu ummuhu vehnen ala vehn. Hele annesi insanı ne yapmıştır? Taşımıştır. Nasıl taşımış? Vehnen ala vehn. Meşakkat üzerine meşakkatlik. Zorluk üzerine zorlukla. Yani o kadar kolay değil. 9 ay bir insanın evladını taşıması karnından sonra dünyaya getirdikten sonra bir o kadar daha taşıması profesörü fi amini Onun. Emzikten ayrılması da nedir? İki senedir. En şükür li ve li validayk. Allah Teala diyor ki işte ana da şükret. bana şükret diyor Allah Teala. Ve veli validayk anne babana da şükret. Teşekkür et. Yani onların sana yaptıkları iyilikler an He, annen baban namaz kılmıyordur, din düşmanıdır. Bu ayrı. Böyle olsa bile onlara iyilik yapmaktan ne yapmayacaksın? Uzak durmayacaksın. Onlara da yumuşak huylu davranacaksın ki senin onlara karşı ahlaklı olduğunu, güzel huylu olduğunu, iyilik yapmak istediğini göstererek onlar için de birçok hayra vesile olacaksın. Bu ayetleri de aldıktan sonra hadisleri önümüzdeki haftaya bırakalım. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta hadisleri okur. Bu bahşede bitiririz. Konuyla alakalı sorusu olan arkadaşlarımız varsa alabiliriz. Evet. Önümüzdeki hafta deyince Sula-ı Rahim İlim Ehli diyor ki yani akrabalarına ziyarette bulunman. Hele hele sana mirasçı olacak kimselere muhtaç oldukları zaman infakta bulunman. Mesela kardeşin sen vefat ettiğin zaman, öldüğün zaman senin malınla mirasçı mı? Mirasçı, değil mi? Allah'ın dininde senin kardeşinin senin malından neyi var? Hakkı var. Direkt o zaman mesela senin kardeşinin bir şey ihtiyacı varsa ona diyorlar infak etmen farzdır. Yardım etmen farzdır. Ya bu da sıla-i rahimdir. Zekat furu ve usul. Yani ne verilmez? Demek furu ve usul yukarıya ve aşağıya. Yani yukarıya babana, ana ana, dede ne dede ne dedene usul, çocuğuna, çocuğuna, torununa vermesin. Veremezsin. Ama kardeşine zekat verirsin. Şayet kardeşine bakım kardeşine bakmaktan sorumlu değilsen Mesela kardeşine bakmakta zor bazı el ki kardeşine bakmakta zorun sorumluysan aynı evde yaşıyorsunuz veya işte bakıyorsun bu baktığın infakı zekat yoluyla kaçırmak için vermeyeceksin. Evet, evet. Ama kardeşin diyelim ki bir yerde yaşıyor baktığın durumu iyi değil ama yaşıyor fakir gidip zekatını ne yapabilirsin verebilirsin. Evet. Bittiğin evde, sana sakalından dolayı veya dolayı ediliyorsa bir Şimdi eğer gittiğiniz yerde haram işleniyor, günah işleniyor. ya bu tür şeyler yaşanıyorsa yani sıla rahimi hemen kesmeyi düşünülmez. İlim ehli diyor ki oraya gidip o harama engel olmaya çalışabiliyorsan, tebliğ yapabiliyorsan o münkeri inkar edebiliyorsan gidersin. Ama yani eğer oraya gidip de münkeri inkar edemeyeceksen o münkeri ortak olacaksın. Adam diyor ki ya hocam amcamın oğlunun düğünü var. Ee, işte karışık mı karışık. Müzik var mı var. içki var mı var. Gitmezsek olmaz. Akrabalar küre. Hayır. Sen oraya gidip eğer o münkeri inkar edeceksen insanlara bakın düğünü yapanlara diyeceksen git. Git. Bunu yapamayacaksan oraya gitmen de ne değil? Caiz. Oraya gidip o düğün salonuna oturup orada insanların haram işlediğini gözünle müşahede etmek de caiz. Değil. Otur insanları yani ziyaret etmek mümkün olmuyorsa telefonla ziyaret edersin. Hal hatırını başka şekilde de ne yapabilirsin? Sorabilirsin. Ahvalini araştırabilirsin. Evet. Evet birkaç tane soru alabiliriz oradan. Namaz kılarken nerelerde gizli okumuştur. Nerelerde aşikar namaz kılarken evet. nerelerde gizli, nerelerde aşikar okumuştur. Evet, evet. Namazla sesli ve sessiz nerelerde okumuştur. Gizli ve aşikar okumuştur. Evet, Aleyhisselatü sabah namazında sabah namazının farzını aşikar okunmuştur. Öğlen namazı sessiz ikindi namazı sessiz akşam namazı yatsı namazı sessiz bir insanın evde namaz sesli akşam veya yatsı namazı bir insanın evde akşam yatsı namazından sonra teravih namazı kılıyorsa gece namazı kılıyorsa onu sessiz olarak ne yapabilir? Kılabilir. bu namazı o şekilde kılabilir. Hutularda nasıl kılınır? nasıl tutulur? Bu soruyu soran arkadaş orada mı yaşıyor? Ankara'da yaşıyor. <gülüyor> Orada yaşadığı zaman sorsun. Orada yaşadığı zaman bu sorusu. Biz de inşallah o zaman cevap veririz. Sübhanakallahu ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tudulek.